Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala ahlihi ve Ashabihi ve etbaihi ecmain Aziz kardeşler Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler olsun ki yine bizi bir hayır üzerine buraya topladı Hayrın dışında bir iş için bizleri toplamasın inşallah. Hep hayır için gelelim. Hayrın arkasında olalım. Hayrı elde etmenin gayretini verelim. Hayır yolunda da ölelim inşallah. Cenab-ı Hak hepimize bunu nasip etsin. Ve bundan geri koymasın bizleri inşallah. Asr-ı Saadet'in o saadetli tablolarının her biri güzeldir de... Bir tablo var ki beni... Çok etkiler. Muhakkak size hatırlatınca siz de etkileneceksiniz. Efendimiz namaz kıldırdıktan sonra, özellikle sabah namazlarını eda ettikten sonra cemaate döner. Döner dönmez de kim bu gece bir rüya gördü diye sorar. O gün, o gece rüya görmüş birisi varsa o rüyasını paylaşır. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz de tabir eder. Rüya meselesi biraz bizim dünyamızda, yaşadığımız bu zaman diliminde el düştüğü için biz biraz soğuz o meseleye ama rüyayı çok da basit almamak lazım. Çünkü rüyalar üç şekilde gelir eğer salih ve sadıksa. Birincisi mübeşşirat-ı ilahidir. Allah'tan bir müjde ile gelir size bir müjde ulaştırır ikincisi iltifatı Rabbani'dir Allah'ın size bir iltifatıdır iyi bir şey yapmışsınızdır iyi bir şey yapacaksınızdır Allah o gecenizi nurlandırmış size farklı bir biçimde hediyede bulunmuş ve siz o sabah uyandığınızda gördüğünüzden dolayı mesrur olacak ve o gün, o günden sonra da o güzelliği devam ettirmenin gayretini vereceksiniz. Bir de ikaz-ı rahmanidir üçüncüsü. Nedir ikaz-ı rahmani? Şefkat tokatıdır. Aslında gelen rüya, size gösterilen şey ayağını denk al yoksa arkası var dedirtir insana. Bir yönüyle insanı hizaya çeker. Ama salih ve sadık rüya görmek... Biraz da hayatın güzelliğiyle alakalı bir şeydir. Hayatı güzel olanlar sadık ve salih rüya görüyorlar. Hayatı karanlık olanın gecesi de karanlık oluyor. Ben şimdiye kadar size hiç rüya anlatmadım. Anlatmayı da hoş görmedim. Ama görülmüş bir rüya bana anlatıldı. Ben onu anlatmak istiyorum şimdi size. Yüreğimdeki o fırtınayı ancak anlatarak dindirebilirim. Siz de sonrasında kanaat getireceksiniz ki bu bir rüya değil aslında bir hakikat. Allah o gösterilen kardeşimizin üzerinden bir hakikati bize ulaştırıyor, söylüyor. Sizler gibi bu sofranın taliplerinden birisi bir rüya görüyor. O anlatıyor. Beyaz bir minibüsün içerisinde minibüsün şoförü Efendimiz aleyhissalatü vesselam da yanında oturuyor. Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin yüzünü görmüyor o rüyayı gören kardeşimiz. Arkadaki saflarda, arkadaki koltuklarda da hem sahabiler var hem de bu çağın sahabileri olmaya çalışan kardeşler var. Sahabilerin kimler olduğunu da bilmiyor ama arkadan gelen sesleri duyuyor. Sahabilerle sahabi olmayanlar şöyle bir meseleyi tartışıyorlar. Diyorlar ki sahabiler, biz Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı daha çok seviyoruz. Sonradan gelenler de diyorlar ki hayır biz, biz de seviyoruz. Biz görmedik ama görmediğimiz halde onlara karşı muhabbetimiz var, sevmeye çalışıyoruz. Bu meseleyi tartışıyorlar. Bir yere geliyor minibüs, şöyle rampa bir yere, orada arızalanıyor. Efendimiz hariç diğerlerinin hepsi iniyor aşağıya. Bir meseleyi çözmek için aralarında konuşurken minibüsün yavaş yavaş kaydığını görüyorlar. Sahabi olmayanlar bir taş bulalım da minibüsün kayan tekerinin altına koyalım diye taş ararlarken taş bulunup geliyorlar bir de bakıyorlar ki sahabiden biri başını koymuş tekerin altına. Ve böyle uyanıyor. Artık bir şey söylenebilir mi bilmiyorum. Hakikat bu. Aslında rüyanın üzerinden Allah bir hakikati göstermiş. Vallahi ashab-ı kiram başlarını hiç çekinmeden Efendimizin yoluna feda ettiler. Yüzlerce binlerce örneği var bunun. Ama buradan o kardeşimizin üzerinden bize bir mesaj var. ''Baş koyamadınız, hiç değilse taş koyun.'' diyor. ''Taş koyalım dostlar inşallah.'' ''Keşke ben baş koyabilseydim ve size baş koyun.'' diyebilseydim. ''Ben söylemediğim, yapmadığım bir şey nasıl söyleyeyim ki size?'' ''Ama duama sizi de katayım, şunu söyleyeyim, siz gönülden amin.'' deyin. ''Allah hepimize taş koydursun.'' ''Şu Risalet davasında bir taşımız olsun.'' O taşı koyanlardan olalım inşallah. Ve onların sevgileri her daim yüreğimizde sürekli bir hale gelsin inşallah. Aziz kardeşlerim, sevgi meselesini konuşuyoruz. Bakın o sevgi de rüyalara dahi konuk olan bir şey. Allah bizlere de göstersin o tatlı rüyaları. Bugün ehli mektebi derslerimizin beşincisini yapacağız nasipse. Efendimizin ehl Beyt'e sevgisini işledik, sonra sözü sahabenin ehl Beyt sevgisine getirdik dördüncü dersimizde. Biraz araya fasıla girdiği için ben zihinlerinizi bugünkü derse biraz hazırlamak istiyorum. O dördüncü dersi şöyle bir cümleyle bitirmiştim. Hatırlayanlar hatırlayacaklardır. Nasıl sevmem senin sevdiklerini ya Resulallah. O ehlibeyti Beyt'i çok seviyordu. Biz nasıl sevmeyiz ki onun sevdiklerini, sahabenin Ehli Beyt'e olan sevgisini ve muhabbetini de örneklerle gördük, farklı konulara da girdik. Bugün beşinci dersimizin konusu ümmetin Ehli Beyt'e sevgisi. Dolayısıyla biraz biz kendimizin sevgilerini konuşacağız. Bu sevginin temellerini nasıl olduğunu, nasıl olması gerektiğini konuşacağız. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum bugünkü dersimize. Bugün Ehlibeyt meselesini konuşurken, Ehlibeyt'e sevgiyi konuşurken sanki Ehlibeyt meselesi ümmetin içerisinde birilerinin meselesiymiş gibi anlaşılıyor. Ehlibeyti fazlaca gündeme getirdiğiniz zaman da sizi bir yerlere doğru yamamaya başlıyorlar. Siz buranın işte propagandasını mı yapıyorsunuz gibi ithamlarla karşılaşıyorsunuz belki sizler de karşılaşmışsınızdır kim ne derse desin hiç önemli değil biz bildiğimiz hakikati dile getireceğiz hakikatin de arkasında olacağız inşallah ehli Beyt meselesi Alevi, Şii, Sünni, Selefi her neyse hiçbir kesimin meselesi değildir bu ümmetin ortak meselesidir çünkü ehli Beyti sevmek Bizim dinimizin bir esasıdır. Bu esasa ait birçok şey konuştuk konuşmaya da devam edeceğiz. Kur'an'da buna ait hakikatleri görüyoruz. Hadislerde görüyoruz. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ve ashabın uygulamalarında görüyoruz. Ancak ümmetin içerisinde şöyle bir problem var ki bu problemi görmemezlikten gelemeyiz. Bir kesim bir kesimi sevgisizlikle suçluyor. Biz çok seviyoruz siz ise az seviyorsunuz ya da sevmiyorsunuz itamlarını da duyuyoruz. Bunu temellendirirken de delil olarak şunu getiriyorlar. Asr-ı saadetten sonra ortaya çıkan devletler kim bunlar? Emeviler, Abbasiler ve arkasından gelen Fatimiler, Memlukiler, Selçuklar, Osmanlılar falan falan devlet uygulamalarını Müslümanların genel kanaati olarak ortaya koyuyorlar bir kere bunu düzeltmemiz lazım dostlar hiç kimse kalkıp da ehli sünnet dünyasının ehli beyte olan muhabbetini Emevilerin Abbasilerin bilmem kimin uygulamalarının üzerinden konuşamaz bu yanlış bir şeydir eğer siz ümmet içerisinde özellikle ehli sünnet dünyasının ehli beyte olan muhabbetini konuşmak istiyorsanız ya da ehli beyte olan anlayışını konuşmak istiyorsanız konuşacağınız damarlar bellidir. İtikatta maturidi ve eşari üzerinden konuşmalısınız. Amelde İmam Malik, İmam Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Ahmet bin Hanbel hepsinden Allah razı olsun. Rahmetullahi aleyhim ecma'in onların üzerinden konuşmalısınız. Kalkıp da Ehli Sünnet dünyasının Ehli Beyt'e sevgisini bunların değil de Emevilerin, Emevilerin halifelerinin veya sultanlarının üzerinden konuşmak ya cehaletin ya insafsızlığın bir ürünüdür. Bir kere bunu doğru tespit etmemiz lazım. Hiç kimse bu manada ehli sünnet dünyasını yargılayamaz. Yargılamaya hakkı yok. Ben avukat falan değilim savunmuyorum olan hakikati söylüyorum. Neden? Çünkü Emeviler dediğiniz devlet, Abbasiler dediğiniz devlet. Biraz sonra size detaylarını anlatacağım. En fazla bizim amelde mezhep imamlarımız olan o imamlarımızla uğraşmıştır. İmam Ebu Hanife hayatının bir kısmını Emevilerde, bir kısmını Abbasilerde geçirdi. Geriye kalan tüm imamlarımız, üç imamımız İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel ve İmam Şafii hepsi Abbasiler döneminde yaşadılar. Dördünün de hayatında işkence, baskı, sürgün, zindan ve arkasından şehadet yok mu? Var. Nerede gördüler bunları? Emevil ve Abbasiler döneminde gördüler. Bu dört imamımızın da o günkü rejimlerle, yönetimlerle, valilerle, halifelerle, sultanlarla problemleri var. Dördünün de farklı farklı sıkıntıları var. Ama dördünün de ortak bir paydası var. Biliyor musunuz o günkü sultanlarla onları karşı karşıya getiren nedir? Ehli beyte muhabbet. İmam Ebu de diğer üç imam da o günkü yönetimlerden baskı, şiddet, sıkıntı görürlerken genel anlamdaki o uygulamalarda, o sıkıntılarda karşılaştıkları ithamların başında gelen şey ehli beyte muhabbet idi. Peki böyleyse eğer kim kalkıp da, o imamlarımızı ve o imamlarımıza inanan onların fetvalarıyla amel etmeye çalışan tarihin sayfaları içerisindeki Müslümanlar ve bizleri ehli beyte muhabbetsizlikle suçlayabilir. Böyle bir şey olabilir mi? Haksızlıktır bu. Bu haksızlığın bir kere düzeltilmesi lazım. Dolayısıyla biz bugün ümmeti Muhammed'in ve özel olarak da bizlerin ait olduğu aile olan ehli sünnetin Ehli beyte muhabbetini konuşacaksak imamlarımızın üzerinden bu meseleyi konuşmalıyız ve bu meseleyi onların üzerinden anlamaya çalışmalıyız. Zaten biz de onu yapmaya çalışacağız. Ancak ben sizi biraz tarihin içerisine götüreceğim ki o imamlarımızın ve imamlarımızın karşısındaki o yönetimlerin tavırlarını anlayalım. Hem de biraz Meseleye ibret nazarıyla bakabilirim Zaten tarih bunun için okunur. Ya ibret almak için okunur ya örnek almak için okunur. Biz ya örnek alırız iyi şeylerden ya da ibret alırız kötü şeylerden. Kur'an'ın tarih anlayışı da böyledir. Onun içindir Kur'an nebileri, şehitleri, sıddıkları, salihleri örnek şahsiyetler olarak bize anlatır. Onların karşısındaki zalimleri, facirleri kim onlar? Nemrutları, Firavunları, Belamları, Karunları, Hamanları, Ebu Lehepleri de ibret olarak anlatır. Kur'an bunları sırf tarih olsun diye anlatmaz. Böyle bir şeye Kur'an'ın ihtiyacı da yok. Ama Müslümanın özellikle de vahye muhatap olan insanın İbret nazarıyla örnek nazarıyla bu hakikatleri okumasını ister. Biz de bunu yapmaya çalışacağız. Hazret Ali'nin Kufe'deki şehadetiyle birlikte o güne kadar iki başlılık bir yönetim vardır. İslam coğrafyasında özellikle Hazret Osman'ın şehadetinden sonra o gün ashabın yaşayanları Hazret Ali'ye biat edince Şam valisi Muaviye bin Ebi Sufyan biat etmedi. Biat etmediği gibi de baş kaldırdı. Hazreti Ali'nin hilafetini tanımadı ve sonrasında biliyorsunuz savaşlar oldu. Yaklaşık 4 yıl boyunca İslam dünyası o güne kadar tek bir halifenin altında hayatını devam ettirirken o günlerde iki başlı bir yönetim gelişmişti İslam coğrafyalarında. Ama Hazreti Ali'nin hilafeti Hicri 41 miladi 661'dir. O gün Kufe'de Hazreti Ali şehit olunca yerine Hazreti Hasan geçti. Hazreti Hasan altı ay hilafeti devam ettirdi. Sonra Müslümanlar arasında bir anlaşma oldu. Belki o anlaşmanın detaylarına Hazreti Hasan derslerimizde tekrardan gündeme getireceğiz o dersleri işlerken. O anlaşmayla birlikte Hazreti Hasan hilafetten çekildi. Muaviye bin Ebi Sufyan geçti hilafete İki başlılık tek başlılığa tekrardan dönüşmüş oldu. Miladi 661'den miladi yine 750'ye kadar kaç yıl? 89 yıl İslam tarihinde Emeviler devleti diye bilinen bir devlet ortaya çıktı. Bakın dedim ya ibret nazarıyla bazı şeyleri okuyacağız ibret nazarıyla okuyoruz. Bunca sıkıntı. Bunca kan, bunca gözyaşı, bunca işkence, bunca insanın katli 89 yıllık bir devlet için miydi? E, bunun içindi. Daha da acısını söyleyeceğim şimdi size. 89 yıllık devletin 14 tane sultanı var. 14 tane sultan birbirlerine veraset yoluyla bu işi intikal etmişler. Emeviler devletinin iki kolu var aslında bir Süfyaniler kolu var bir Mervaniler kolu var. Süfyanilerden kasıt kimdir? Ebu Sufyan'ın çocuklarıdır. Onların sadece üç halifeleri var. İbret nazarıyla okuyoruz bakın. Muaviye bin Ebu Sufyan onun oğlu Yezid bin Muaviye onun oğlu Muaviye İbni Yezid ikinci Muaviye. Sadece ve sadece üç tane halifedir Sufyaniler kolu. Tarih ne kadar? 23 yıl 23 yıllık dünyevi bir saltanat için bakın biz bugün bu ailenin fertlerini anarken yüreğimizden geçenleri biliyorsunuz budur Mervan bin Hakem ondan sonra gelecek şimdi Muaviye bin Ebu Sufyan'ın 19 yıllık bir hilafeti var en uzun kalan odur o vefat edip yerine velihat olarak oğlu Yezid'i atadınca biliyorsunuz oluşan olayları dün geçen ders Kerbela dersimizde biraz değindik Kerbela hadisesi oluyor Hazreti Hüseyin Kerbela'da katlediliyor Hazreti Hüseyin'den sonra sadece ve sadece Yezid 3 yıl yaşıyor hilafeti 4 yıl bile değildir Yezid'in o da onca sıkıntı elinde Hazreti Hüseyin'in kanı ve bir av sırasında geçen ders anlattım nasıl öldüğünü bir av sırasında ölüp gidiyor Yezid'in arkasından Muaviye geliyor. Bu Muaviye dedesi Muaviye'nin ismini taşıyor ama ne dedesine benziyor ne babasına benziyor. Kime benziyor? Babasının bir amcası var adı Yezid bin Ebu Sufyan ona benziyor. Yezid bin Ebu Sufyan'ı bilmiyorum duydunuz mu? Muhakkak içinizden duyanlar vardır bazen söz geldiği zaman ben ona dair bazı şeyler anlatıyorum size. Aslında şu Emevilerin tarihi bize tarihi anlama ve algılama adına da çok önemli şeyler öğretiyor. Bakın bir kere toptan silip süpürmek yok. Aile düşmanlığı yok. Bir Müslüman bir ailenin bir ulusun bir kavmin düşmanı asla olamaz. Müslümanın düşmanlığı zihniyet üzeredir. Zihniyete düşmandır ve düşman olmalıdır. Biz Emevilerin tamamına da düşman değiliz olamayız. Olduğumuz zaman salihlerin hakkını yeriz. İşte Muaviye bin Yezid o salihlerden bir tanesidir. Amcası Yezid bin Ebi Sufyan da böyledir. Yezid bin Ebi Sufyan Muaviye'nin abisidir. Mekke'nin fethinde babasıyla birlikte Müslüman olmuştur. Nasıl biri size bir cümle söylüyorum. Ne zaman Müslüman olmuş? Hicretin 8. yılı. Ne zaman vefat etmiş? Hicretin 19. yılı 11 yıl boyunca o yiğit insan atın üzerinden inmemiştir. Yezid bin Ebu Sufyan böyle biridir. Yıllarca 11 yıl bakın Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın günlerinden başlayacak. Hazreti Ebubekir'in Bekir'in hilafet günleri Hazreti Ömer'in hilafet günleri o savaştan o savaşa o cepheden o cepheye koşup duracak. Ve atın sırtında vefat edecek o yiğit insan. Öyle salih bir insandır ki. Hazreti Ebu Bekir'in de. Hazreti Ömer'in de göz bebeğidir. Yezid bin Ebi Sufyan. İşte geliyoruz. Yezid'in oğlu Muaviye'ye. Ona ikinci Muaviye diyeyim karıştırmayın. İkinci Muaviye'ye. O ikinci Muaviye'nin aynen babasının amcasına benzediğini görüyoruz. Bu zat. Geliyor hilafete babadan oğula geçiyor ya o zatın anasını da söylememiz lazım. toptan silip süpürmemek için ümmü Haşim binti Ebi Haşim annesinin ismi Yezid'in hanımı yani. Peki nasıl biri adı Haşim ama kendisi Haşim'i değil o da Emevi'dir. Onun soyu kime dayanıyor biliyor musunuz? Utbe İbni Rebi'a'ya dayanıyor. Utbe İbni Rebi'a'nın torunudur. Utbe kimdir? Muaviye'nin hanımı Hind'in babasıdır ya da şöyle hatırlayın Bedir'de Hazreti Hamza'nın kılıçlarıyla doğradığı insandır. Onun torunu ama saliha bir kadın Yezid'in hanımıdır ama Kerbela hadisesi olduğu zaman günlerce ağlamıştır. Kerbela'dan esirler getiriliyor Şam'a doğru bu hanım halen gözyaşları içerisinde. O esirler geliyor Şam'da Yezid'in huzuruna o hanım gözyaşları içerisinde Yezid'in karşısında ne olur Yezid peygamberin evlatlarına bir şey yapma. Yaptığını yaptın hiç değilse bunları salıver gitsin diye yalvaracak ve o baskı unsuru oluşturarak Yezid'in üstünde o aileyi Ehli Beyt'in kalanlarını Medine'ye Medine gönderilmesine ikna edecek. Böyle bir hanım o hanım. Ve o hanımın oğlu ikinci Muaviye hilafete geçiyor. Yakubi'nin tarihinden size onun ilk hutbesini okuyorum. Dikkat edin bakın nasıl bir insan. Ey insanlar kime diyor bunlar karşısında kimler var? Emeviler var ve Emevilerin 3. halifesi bakın 3. halife olarak ilk hutbesini irat ediyor. Ey insanlar dedem Muaviye hilafet işlinin asıl ehli ve peygambere yakınlığından dolayı bu işe kendisinden daha layık olan Ali İbni Ebi Talib'e karşı savaştı ve bildiğiniz üzere halk ona biat etti halife oldu nihayet ölüm onu da buldu şimdi o kabrinde günahlarının esiri ve hatalarının rehinidir bir torunun dedesi hakkındaki bir hutbesi bu. Sonra işi babam yezit aldı. Halbuki o hilafet işinin ehli değildi. Heva ve hevesine uydu. İhtiras onun önüne geçti. Ecel onu da yakaladı. Şimdi o da kabrinde günahlarının rehini ve suçlarının esiridir. Sözüm burasına geliyor kırıklara boğuluyor şimdi de ben geçtim diyorsun başınıza ama ben de bu işin ehli değilim ne olur bu işi benim üstümden alın diyor kim demiş hep aynı olacak diye Allah bazen ölüden diri diriden ölü çıkarıyor Nuh gibi bir peygamberden bakıyorsunuz Kenan gibi bir oğul oluyor İbrahim gibi bir evladın babası Azer oluyor nasıl toptan silip süpürebilirsiniz nasıl hepsini aynı şekilde itham edebilirsiniz böyle bir hakkınız var mı Emevileri de bile değerlendirirken biz bu insanı nasıl görmeyeceğiz bu sözler öyle kolay sözler değil tarihi okuduğunuz kadar tarih kolay işlemiyor bu sözün söylenmesi Muaviye bin Yezid'in ölümünün sebebi oluyor Sadece 3 ay kalıyor hilafette Mervan bin Hakem'in zehirlenmesi sonucu şehit ediliyor bu insan. O gün yaşı ya 20 ya 23. 20-23 yaşlarında bir delikanlı bu sözleri söylediği için Mervan'ın komplosunun kurbanı oluyor. Ve Emeviler devleti içerisinde yeni bir sayfa açılıyor. O sayfanın adı dediğim gibi Mervaniler'dir. Mervan bin Hakem geçiyor Muaviye'den sonra. ikinci Muaviye'nin hemen arkasından. Mervan bin Hakem'in ismini çok duydunuz değil mi? Hazreti Osman'ın öz amcasının oğludur. Ve Hazreti Osman'ın kızı Meryem'in de kocasıdır. Onun için Hazreti Osman onu hep yanında tutardı. Hazreti Osman'ın döneminden itibaren de biz Mervan'ın adını hep sıkıntılı işlerde gördük. Hele onun babası Hakem İbni As... Ondan başlıyor zaten süreç. Hakem İbni As Hazreti Osman'ın amcasıdır. Son günlere kadar iman etmiyor. Sonra iman ediyor artık iş bittikten sonra. Medine'ye geliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanında oturuyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz konuştuğu zaman onun taklidini yapıyor. Yürüdüğü zaman onun arkasından o yürüyormuş gibi titreyerek yürüyor. Muhammed böyle yürüyüp deyip insanlara alay konusu etmeye çalışıyor. Efendimiz bakıyor ki durdukça fitne çıkaracak çıkıp gönderiyor bunu Taif'e. Ve Taif'te mecburu ikamete mahkum ediyor bunu. Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebubekir devrinde bir mektup yazıyor. Geleyim diye Hazreti Ebubekir kabul etmiyor. Hazreti Ömer'e mektup yazıyor. Hazreti Ömer cevap yazıyor. Dua et ki Allah Resulü seni Taif'e sürdü. Yoksa ben seni daha ötelere sürerdim orada dur diyor. Ama Hazret Osman döneminde Hazret Osman çok farklı bir insandır. Akrabalarına karşı da çok naiftir. Herkese karşı naiftir. Akrabalarına karşı da öyledir. Onun hilafet günlerinde bu yasağı kaldırıyor ve geliyor Medine'ye. O geliyor oğlu da geliyor. Oğlunun gelişiyle birlikte de aslında Mervan'ın yaptığı uygulamalar Hazreti Osman'ın şehadetini de hızlandıran ve getiren süreç oluyor. Mervan o günden ta bugüne kadar hilafete gelene kadar yapmadığı iş yoktur. Cemel'de onun parmağı vardır sıfında vardır. Muaviye İbni Ebi Sufyan'ın birçok uygulamasında vardır vardır vardır vardır. Kerbela hadisesinde vardır. En sonda ikinci muaviyeyi zehirleyerek öldürür hilafete geçer sadece bir yıl kalır. İbret bir yıl başka yok Allah onu da çeker alır. Dünyevi hırsın bakın ne kadar kötü bir şey olduğunu ama dünyanın peşinden koşana da Allah doyunca dünyayı yedirmediğinin en güzel örneğidir aslında devletler tarihi. Koşuyorsunuz koşuyorsunuz elde ediyorsunuz tam sefasını süreceksiniz Allah çekip alıyor. Değer mi Allah aşkına? İşte işi bilenler bunun peşinde koşmuyorlar. Allah bizi o işin bilenlerden etsin inşallah. Mervan'ın arkasından oğlu geliyor. Abdülmelik bin Mervan 20 senelik bir hilafeti var. Onun arkasından miladi 705 Abdülmelik'in oğlu Velid bin Abdülmelik geliyor. Onun da 10 yıllık bir hilafeti var. Velid bin Abdülmelik'in arkasından miladi 715 onun kardeşi Süleyman bin Abdülmelik geliyor. Miladi 717 Süleyman bin Abdülmelik hastalanıp yatağa düşüyor. Oğulları var kardeşleri var ama sarayda bir tane de salih adam var. Her zulüm sarayına Allah bir Musa sokar ya. Emeviler döneminde de bir Musa var. O Musa Meli, şeye, Süleyman bin Abdülmelik'e şu telkinde bulunuyor. Ne çocukların ne kardeşlerin bu işi yapamaz. Eğer beni dinliyorsan damadını bu işe ver. Damadı kim? Ömer İbnül Abdülaziz. Hadi gelin deyin ki Emevilerin hepsi zalim. İnsaflı bir şey olur mu? Ömer İbnül Abdülaziz de Emevidir. Babası Emevi'dir, anası Ömer'idir, anası Hattab'idir. Hazreti Ömer'in çocuklarındandır anası. Onun anası Ümmüha Asım, Asım'ın nesli denir ya o sütçü kadının çocuklarındandır. O hikayeyi bildiğiniz için tekrar etmiyorum. Hazreti Ömer'in çocuklarındandır. İslam tarihinin de ikinci Ömer'idir gerçekten Ömer İbnül Abdülaziz. Ve miladi 717'de Ömer İbnül Abdülaziz... Hilafete geçiyor ne yapıyor 56 yıllık bir enkaz var ortada Hazreti Ömer Ömer İbn Abdülaziz hilafete geçince 56 yıldır Emeviler başta 56 yıldır yaptıkları uygulamalar ortada 56 yıllık enkazın üzerine geliyor Ömer İbni Abdülaziz 2,5 yılda o güne kadar Saltanatın yata yatağında yata akan o suyu bir anda imamet çizgisine getiriyor. 56 yıllık enkazı inanın bir buçuk iki ay içerisinde tamamen temizliyor. Kimdir olmaz diye soruyorlar nasıl yaptın ey Ömer bir sürü sıkıntı var. Toplumu iki şekilde düzeltebilir İki şekilde de bozabilirsiniz nasıl ümera ile alimleri ıslah edin toplum ıslah olsun ümera ile alimleri ifsad edin toplum ifsad olsun Ulema biliyoruz alimler ümera ney? emirler yöneticiler yöneticilerle alimleri ıslah edin toplum ıslah olsun onları ifsad edin toplum ifsad olsun Ömer ibn Abdülaziz'in yaptığı budur. Allah kendisinden ebeden razı olsun o 2-3 ay içerisinde emirleri ve alimleri ifsad etti alimleri öne çıkardı onlarca engellemeye rağmen Emevilerin hepsi onun karşısında birçok şey yapmalarına rağmen hiç onları dinlemeden bu işi yapmaya çalıştı ve öyle bir hale getirdi ki bir anda insanlar asr-ı saadet döneminde yaşıyorlarmış gibi bir havanın içerisine dahil oldular nasıl olmuş bu? Ömer İbn-i adilane o yönetimiyle o başa geldiği zaman ilk aylardaki uygulamalarından bahsedeyim size. İki tane uygulaması konumuz Ehli Beyt olduğu için Ehli Beyt'le alakalı uygulamaları. O güne kadar Fedek arazileri Mervan'ın çocuklarının elindedir. İlk fetva Fedek arazileri Ehli Beyt'e tahsis edilecektir. Bakın. Bir Emevi halifesinden bahsediyoruz ama bu işin asli manada ümmetin değerlerine sahip çıkarak Kur'an'ın ve sünnetin inşa ettiği şekilde yürürse hassasiyetleri böyle olacak buna uygun da ameller ortaya çıkacak. O güne kadar Emevilerin elinde elden ele dolaşmış fedek arazileri. Biliyorsunuz fedek arazileri meselesine birkaç ders önce girdik. Hazreti Ebu Bekir o güne kadar Ehli Beyt'in elinde olan o arazileri Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir hadisine binaen Ehli Beyt'in elinden aldığı Beytülmalet tahsis etti. malde kaldı Hazreti Osman dönemine kadar. Hazreti Osman döneminde farklı bir mecraya girdi. Ondan sonra da Mervan'ın eline düştü. Ve o günden sonra da Mervan'ın çocukları arasında el değiştirerek geldi. Ömer İbn Abdulaziz'in yaptığı ilk uygulama budur. Fedek arazilerini o gün için hayatta olan Ehli Beyt'in kalanlarına, Ehli Beyt tahsis etti. İkinci uygulaması. 56 yıl boyunca Mescitlerde hutbelerden ehli beyte lanet okunmuş küfürler edilmiş. Bunu yaşamış mı İslam ümmeti yaşamış. Ne yazık ki mescitlerde bakın peygamberin mescidinde peygamberin minberinde peygamberin aziz hatıralarına Hazreti Ali'ye Hazreti Hüseyin'e Ağza alınmayacak küfürler edilmiş ve bir ibadet şefkiyle buna karşı çıkanların da ya başları ya dilleri kesilmiş. Sahabeden Hicir İbni Adi böyledir o bu işin kurbanıdır. Bir gün dönemin Kufe valisi hutbede Hazreti Ali ve evlatlarına kötü söz söyleyince dayanamamış kalkmış o söylediklerin sensin demiş onu itham etmiş. Ve bunu da başıyla ödemiştir. Günlerce de cenazesi onun bedeni teşhir edilmiş insanlar bir daha aynı işi yapmasın diye. Aynı işi Abdurrahman İbni Hasan'da da görüyoruz. O da karşı çıkmış önce dili sonra başı kesilmiş. Ve onlarca örneği var bunun. 56 yıl boyunca ümmet bunu sinesine çekmiş. Sinesine çekemeyenler de bunu başlarıyla ödemişler. Ve Allah Ömer i̇bn abdurrazizi getirmiş başa yaptığı ikinci uygulama budur. Bundan sonra hutbelerden ehli beyte asla ne lanet ne küfür okunacak onların fazileti söylenecek. O küfürlerin ve lanetin yerine de Nahıl suresinin 90. ayeti okunacak. Şimdi biz hutbelerde duyuyoruz değil mi o ayeti? Ömer'i bir sünnet olarak ikinci Ömer'in sünnetini halen İslam ümmeti yüzyıllardır uyguluyor. Allah yakınlara akrabaya vermeyi emreder ayetini biz Hazreti Ömer'in uygulamasıyla şu anda duyuyoruz hutbelerimizde. Hazreti Ömer böyle biri. Öyle bir muhabbeti vardı ki onun Ehlibeyt'e Ehlibeyt iki buçuk yıl boyunca Emevi sarayının en baş misafiriydi kimin sayesinde Ömer İbn Abdülaziz'in sayesinde ne diyor biliyor musunuz Hazreti Hüseyin'in kızı Fatma bint Hüseyin o şehit olup gittikten sonra eğer o yaşasaydı eğer Ömer İbni Abdülaziz yaşasaydı vallahi biz ehli beyt olarak hiçbir şeye muhtaç olmazdık böyleydi hiç onları muhtaç etmedi hiç onlara el açtırmadı hiç onlara hakaret edilmesine imkan vermedi bir Müslüman hassasiyetinde Ehli Beyt'in ne demek olduğunu bilen biri olarak bunun gereğini yerine getirdi Ali İbni Zeyd'in onun hakkında bir sözü var onu söylemem lazım Ali İbni Zeyd kim İmam Zeyd'in oğlu o İmam Zeyd'i bir yere yazın ona ilerleyen derslerde geleceğiz İmam Zeynel Abidin değil, İmam Zeyd farklı biri. Belki onun kıyamına ait bazı şeyleri de buradan konuşmamız lazım. Onun Ömer İbnü'l Abduraziz için söylediği bir söz var. Diyor ki: O öyle Allah'tan korkardır ki, korkardı ki sanki cehennem sadece onun için yaratılmış. Ali İbn Zeyd'in Ömer İbnü'l Abduraziz için söylediği bir söz. Öyle Allah'tan korkardı, korkardı ki Sanki cehennem onun için yaratılmış Allah ondan başka hiç kimseyi cehenneme koymayacak Ömer'iydi değil mi o? Hazreti Ömer'in çocuklarıydı Anne tarafından soyu öyle geliyordu Hazreti Ömer'e de nispet edilen bir söz var Niçin iki Ömer'den birisidir o? Ömer'e olan yakınlıkları bu sözler üzerinden de anlaşılsın Hazreti Ömer'de Korku ve ümit adına şöyle bir denge vardı. Diyordu ki vallahi bilsem bütün insanlar cennete gidecek bir tek insan cehenneme gidecek korkarım ki o Ömer ola. Vallahi bilsem bütün insanlar cennete gidecek bir tek insan cehenneme gidecek korkarım ki o Ömer ola. Hazreti Ömer'in anlayışıydı bu korku ve ümit arasındaki o dengeyi o böyle kormuştu kurmuştu cennet konusunda da böyle bir umudu vardı cehennem korkusunda da böyle bir korkusu vardı Ömer İbni Abdülaziz'i de işte Ali İbni Zeyd tarif ederken böyle diyor. vallahi diyor o öyle bir korkardı ki cehennemden sanki cehennem sadece onun için yaratılmış Ömer İbn-i daha neler yaptı yaptı. İki buçuk yıl sonunda o da vefat etti. O da birçok komplonun maruzu olarak bu dünyadan çekip gitti. Ömer İbn-i sonra altı tane daha Emevi halifesi geldi. O altı tane halifenin de önceki altı taneden farkı yoktu. Toplam kaç taneydi Emeviler? On dört tane. İkinci Muaviye'yi çıkaralım. Ömer İbn-i de çıkaralım. Geriye kalır on iki. 12 tanesi de aynı dertleri ney sadece dünyevi saltanat dünyevi hırs bu insanların zaten Ehli Beyt'le sıkıntıları var bu insanların ehlibeyte Beyt'e muhabbet göstermeleri onları hazmetmeleri mümkün müdür elbette ki değildi da. ne oldu peki miladi 750'de Hazreti Abbas'ın soyundan gelen çocuklar o devleti yerle bir ettiler Hele onun bir yıkım süreci var ki onu ne siz sorun ne ben anlatayım. Allah bir zalimi başka bir zalimin eliyle aslında defetti. Abbasiler öyle çok da Emevilerden farklı bir yönleri yoktu. Onlar da zulüm işlediler. Birçok zulmün altında onların da imzaları vardı. Hazret Abbas'ın torunları olmasına rağmen, o soydan gelmelerine rağmen Abbasiler Genel manada ehli olmalarına rağmen genel manada ehli beyt tanımımızı hatırlayın ilk derslerden ehli ile yine de sıkıntıları vardı. Çünkü onlar özellikle Ali'nin evlatlarını Fatma'nın evlatlarını her daim kendilerine siyasi rakip olarak görüyorlardı. Böyle gördükleri için de ellerinden gelince onları baskı altında tutuyorlardı. İlk halifeden son halifeye kadar Abbasi devleti uzun bir devlettir. Osmanlı kadar neredeyse hüküm sürmüştür. Miladi 750'den 1258'e kaç yıl 508 yıllık bir devletten bahsediyoruz Abbasi devletinden bahsedince. 508 yıl içerisinde 37 tane sultan gelmiş geçmiş. Arapçada yönetime niçin devlet denir anladınız mı? Devlet aslında el değiştiren demektir. Kimsenin babasında kalmıyor. Herkes birbirine devrettiği için o ismi alıyor. 508 yıl içerisinde de 37 tane sultan geldi geçti. Ama başından sonuna kadar Abbasi devleti yönetim zihniyeti olarak ehli beyt ile hep sıkıntılar yaşadı. İşte bugün bizim anlamaya çalışacağımız... Ehli sünnetin imamları da dördü de Abbasiler döneminde yaşadı. İmam Ebu Hanife hem Abbasiler döneminde hem Emeviler döneminde yaşadı. Ehli beytin Abbasiler döneminde de rahat ettiğini görmüyoruz. Dedim ya onlar da kendilerine siyasi rakap, rakip olarak görüyorlar. Peki bu bilgiler ışığında gelin şimdi ben dört imamım da Ehli Beyt'e olan muhabbetlerine dair size bazı örnekler söyleyeyim. Birinci imamımız İmam Ebu Hanife. Ne zaman doğuyor? Hicri 80, miladi 700. Ne zaman vefat ediyor? Hicri 150, miladi 767. 70 yaşdır yani Hicri takvime göre. Miladi takvime göre 67 yıllık bir ömrü var İmam Ebu Hanife'nin. İmam Ebu Hanife Kufe'de yaşadığı dönem içerisinde İşin bidayetinden sonuna kadar hep ehli beytin yanındadır. Her zaman mı inanın ki her zaman. Hem emeviler döneminde hem abbasiler döneminde. Emeviler döneminde ehli beytin yanında olmak demek ne demek biliyorsunuz? Abbasiler döneminde odan farklı değil. Ama özellikle emeviler döneminde canı pahasına, başı pahasına kaç kez. Onlara muhabbetinden dolayı valiler tarafından hapsedilmesine rağmen bu duruşundan bu kıyamından kıraatinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Hele iki tane davranışı var ki İmam Ebu Hanife'nin çok önemlidir. Aslında Ehli Sünnet'in ehlibeyte Beyt'e muhabbet duymasını da bu örnekler üzerinden daha iyi anlayacağız. Hicri 120'de biraz önce söyledim ya İmam Zeyd. İmam Zeyd'in dönemin Emevi halifesine karşı bir kıyamı var. Aradan 25 yıl geçiyor Abbasiler dönemidir o günler. Hicri 145 Hazret Hasan'ın çocuklarından Muhammed İbni Nefsuz Zekiye ve onun kardeşi İbrahim. Bu ikisinin de Abbasilere karşı bir kıyamı var. İki kıyamda da İmam Ebu Hanife ehlibeytin Beyt'in yanındadır. İmam Zeyd'in kıyamında bütün kıyamı finanse etmiştir. Zaten büyük bir tüccardır, tüccardır. Maddi anlamda da epey bir imkanı var. Bu imkanı ehli beytin mensuplarının eline bırakmıştır. Ama bir sözü var ki o sözün üzerinde şöyle durup düşünmemiz lazım. Ne diyor biliyor musunuz İmam Zeyd'in kıyamı için? İmam Zeyd'in bu çıkışı dedesi Resulullah'ın Bedre çıkışı gibidir buyurun bu aslında üzerinde gerçekten durup düşünmemiz gereken bir şey neden İmam Ebu Hanife böyle bir söz söylesin bu sözü anladığımız zaman biz Ebu Hanife'nin Ehli Beyt'e olan muhabbetini anlarız bir Ehli Beyt'in mücadelesini anlarız iki yoksa Ehli Beyt'in mücadelesini inanın ki anlayamayız Mücadele asla bir asla aile mücadelesi değildir. Ehli beytin mücadelesi başından sonuna kadar akide mücadelesidir. Akide mücadelesidir, akide mücadelesidir. Daha ötesini söyleyeyim mi? İman mücadelesidir. Yoksa ehli beytin derdi midir? İlle de meseleye Haşimiler hakim olmuş ya da olmamış. Böyle bir şey yok. İmam Ebu Hanife'de bunu çok iyi anladığı için İmam Zeydin kıyamı için böyle bir söz söylüyor. Onun çıkışı aynen dedesi Resulullah'ın Bedre çıkışı gibidir. Tabi kıyam başarıyla neticelenmiyor. Aradan 25 yıl geçiyor. Muhammed Nefsuz Zekiye ve kardeşi İbrahim'in kıyamı var. İmam Ebu Hanife 25 yıl boyunca İmam Zeyde destek verdiği için dönemin halifeleri ve valileri tarafından işkenceye maruz kalmasına rağmen, baskılara uğramasına rağmen 25 yıl sonra yine Muhammed Nefsuz Zekiye'nin kıyamını destekler. Bir fetva yayınlıyor. Nedir biliyor musunuz fetvası? İmam Muhammed'in kıyamına katılmak Yetmiş nafile hac kadar insana sevap kazandırır. Bizim imamımızın fetvası bu. İmam Ebu Hanife'nin fetvası. Onun kıyamına katılmak bir insana yetmiş nafile hac sevabı kazandırır. Bunu söylemesi de aslında İmam Ebu Hanife'nin... O mücadeleyi nerede gördüğünün işaretidir. Ama takdir-i ilahi o, o mücadelede de ne yazık ki o kıyam da başarıyla neticelenmez. Ve İmam Ebu Hanife bunun üzerine kırbaçların mahkumu olur. En son şehit olacağı zamanda o kırbaç cezası ehli beyte muhabbetten dolayıdır. İnsan demez mi el insaf şimdi sen kalkacaksın da ehli sünnet dünyasının Ehli Beyt'e muhabbet etmediğini söyleyeceksin. En büyük imamımız i̇mam Azam Ehli Beyt'e olan muhabbetinin bedenini canıyla ödüyor ve onlara muhabbet duyduğu için canını Allah yolunda kurban ediyor. Kırbaçların altında şehit oluyor. Şehit olacağı zaman yanındaki talebelere söylediği söz nedir biliyor musunuz? Beni gasp edilmemiş topraklara gömün. İmam bu işte İmam bu o gerçekten imam imam bu İmam Zeydin onun adını çok andık bugün bir imam tarifi var onu vermem lazım size o imam tarifine ne kadar uyuyor İmam Ebu Hanife buradan anlayın İmam diyor sırtına cübbe geçiren değil yeri ve zamanı gelince kılıcı eline alandır Bizim pek duyduğumuz imam tariflerine uymuyor. Ama gerçek imam olan İmam Zeyd imamlığı böyle tarif ediyor. Ve gerçekten bu tarife uyan en güzel imamlardan bir tanesidir İmam Ebu Hanife. Yıllar yılı Ehli Beyt'e olan muhabbetinin bedelini hayatı ile ödeyerek bu konuda Müslümanlara çok önemli bir örnek bırakıyor. Gelin İmam Malik'e. İmam Malik hicret yurdunun imamıdır. Hiç Medine'den dışarı çıkmamıştır. Çıkmamasının sebebi de Medine'nin bir ilim yuvası olmasıdır. İmam Malik'in Medine'de de bir yürüyüşü var onu da söylemek lazım. Nasıl büyük değerlere sahibiz buradan anlamak için hayatı boyunca Medine'de binek üzerine binmemiştir. Soranlara da şunu demiştir. Bu toprağa Allah Resulü ve sahabe ayak bastı. Siz onların ayak bastığı yere Bineklerinizle mi basacaksınız ve hayatı boyunca Medine'nin dışına çıkmamıştır çoğu kez ihtiyacı olmasına rağmen sebebi de Medine'nin bu manadaki değerinden dolayıdır. İmam Ebu Hanife'den 13 yıl sonra doğuyor çağdaşıdır onun Hicri 93 miladi 712 İmam Ebu Hanife'den 23 yıl sonra da vefat ediyor Hicri 179 miladi 795 İmam Malik'in hayatına bakın. Ehlibeyt ile birlikte yürüyen bir hayatı var. Biz hep İmam Caferi Sadık'ın İmam Ebu Hanife ile olan yakınlığını biliriz. Biliyorsunuz Caferi Sadık İmam Ebu Hanife'nin üvey babasıdır. Babasının vefatından sonra annesi Caferi Sadık ile evlenmiştir. 2 yıl boyunca da İmam Ebu Hanife Caferi Sadık'ın yanında bir yönüyle talebelik yapmıştır onun yanındaki geçirdiğim yıllar olmasaydı Numan helak olurdu sözü de meşhurdur ilmi mahvillerde İmam Malik'in biz İmam Cafer-i Sadık ile muhabbetini pek bilmeyiz ama şöyle bir araştırdığımız zaman Cafer-i Sadık'ın İmam Ebu Hanife'den daha fazla İmam Malik ile bağ olduğunu görürüz sürekli ziyare ziyaretleşirler İlmi müzakereler yaparlar birbirlerine verirler alırlar. Böyle bir şey var aralarında. İmam Malik diyor ki bir gün ne zaman Caferi Sadık'ın yanına gitsem onu üç halde gördüm. Ya namaz kılıyordu ya oruçluydu ya Kur'an'ın üzerindeydi. Vallahi bu üç halin dışında ben Caferi Sadık'ı bir hal üzere görmedim. Ne zaman Cafer-i Sadık'ın yanına gitse Cafer-i Sadık İmam Malik'i yanına oturtturur. Ona ihtiram eder, hürmet eder. İmam Malik de ona aynısını yapar. Öylelikle ilmi müzakerelerini tamamlayarak dönerlerdi. Her daim İmam Malik ehli beyte olan muhabbetini söyledi. Söyledi ve bunu yerine getirdi. Çok güç bir örnek vereyim size. Cafer-i Mansur günleri yani Abbasi halifelerinin hakim olduğu günler Medine valisi Cafer bin Süleyman. O da Abbas'ın çocuklarından Beni Abbas'tan. İmam Malik'in bir fetvası üzerine vali Cafer bin Muhammed emreder askerlerine İmam Malik'i tutuklatır. Ve İmam Malik'e bir kırbaç cezası verir. O kırbaçlar altında da İmam Malik bayılır baygın bir biçimde eve getirilir. Eve getirilir getirilmez uyanınca ilk cümlesi şudur İmam Malik'in. Ey Müslümanlar şahit olun ben Cafer'e hakkımı helal ettim. İnsanlar merak ederler. Cafer bin Süleyman vali onun emriyle dayak yedin. Haksız biliyoruz niye helal ettin? Diyor ki o ehli beyt'tendir, Abbas'ın çocukları dedim ya ehli beyt'tendir. Eğer o benim yüzümden cehenneme giderse ben yarın Resulullah'ın huzuruna çıktığımda onun yüzüne nasıl bakarım? Vallahi ben Resulullah'ın huzuruna onun çocukları cehenneme gitmiş bir halde gitmektense gitmemeyi tercih ederim. Siz şahit olun ki bütün hakkımı helal ettim. Ehli Beyt'e muhabbet bu. Cafer-i Mansur duyar bunu. Cafer bin Süleyman'a. Bunun cezasını bedelini ödetmek ister. Bunu duyar duymaz İmam Malik Caferi Mansur'u da engeller. Aman aman sakın böyle bir şey yapma olan olmuştur. Ben hakkımı helal ettim. Ben Resulullah'ın huzuruna onun ehli ile böyle bir manada yüz yüze gelerek gitmek istememdir. Ehli beyte muhabbet. Neler neler anlatılır da ben sadece birer örnek veriyorum. Gelin i̇mam Şafi'ye İmam-ı hepiniz biliyorsunuz Yani onun sözü meşhurdur değil mi? Eğer alinin evladını ehli beyti sevmek rafizilikse ins de cin de şahit olsun ki ben rafiziyim. Bu sözü duymayan var mı aramızda? Niye bu sözü söylüyor İmamı Şafi? İmamı Şafi'nin Mısır'da yayınladığı bir fetva var. Hiçbir imamımız böyle bir fetva yayınlamamış. Sadece bu fetva i̇mam Şafi'ye mahsustur. Ehli beyti sevmek farzdır. Duydunuz mu bu fetvayı? Ehli beyti sevmek farzdır. Gerekçesi ne? İki tane gerekçesi var. Şura 23. ayet. Meveddeten fil ayeti. Bunun Kur'an'dan delilidir. Der İmam Şafii. İkincisi teşehhütte. Salli ve barik dualarını okumak. Hanefi mezhebine göre sünnet. Şafii mezhebine göre farzdır. Farz olan bir amel onlar ki barik duaları ehlibeyte duadır, peygambere duadır. Bunun yapılması ehlibeyti sevmenin farz olduğunun işaretidir. Bu fetvayı yayınladığı için İmam Şafii bölgede olan bazı harici zihniyetli adamların hedefi olur. Bu hedeften dolayı da ithamlarda bulunur. En son dönemin halifesi emirname yayınlar. İmam-ı Şafi kelepçelenir elleri ta Mısır'dan Bağdat'a getirilir. İnsanların içerisinden dolaştırılır elleri kelepçeli. Elleri kelepçeli bir biçimde Bağdat'ın sokaklarında dolaşırken İmam-ı Şafi sözü budur. Eğer Muhammed'in ailesini ehli beyti sevmek rafizilikse... Bütün insanlar ve cinler şahit olsun ki ben rafiziyim ve bu söz tarihe geçer. İmam Şafi'ye bunu yaptıran nedir? Ehli beyte muhabbettir. İmam Şafi biliyorsunuz İmam Ebu Hanife'nin vefat ettiği yıl doğuyor. Hicri 150'de doğuyor. Miladi 767'de miladi 767'ye denk geliyor. Nerede doğuyor? Gazze'de Filistin'de. Hicri 204'te vefat ediyor. Miladi 820'e denk geliyor. Mısırda vefat ediyor. Onun Mısır hayatı da çok mühimdir. Dersimiz aslında onlar olmadığı için biraz detaya giremiyoruz. Ben sadece Ehli ile alakalı kısımları aktarıyorum size. O günler, o Mısır'dayken Ehli Beyt'ten olan Seyyid'e Nefise de orada, Mısır'a gidenler Seyyid'e Nefise türbesini bilirler ve muhakkak da ziyaret etmişlerdir. Seyyi de Nefiseyi çok sever. İmam Şafii ehli Behten olduğu için çok saliha ve farklı bir hanımdır. Ara ara birbirleriyle münasebetleri var. Görüşemedikleri zaman da talebeleri aracılığıyla birbirlerine selam gönderiyorlar. İmam Şafii Mısır'da çok sık hastalanır. Ne zaman hastalansa Seyyi de Nefise'ye haber gönderir, ondan dua ister, o da dua eder. Bir gün yine hastalanmış İmam Şafii. Talebelerinden birini gönderiyor Seyi de Nefise'ye Seyi de Nefise bu sefer dua etmiyor Gelen talebeye diyor ki git Şafi'ye selamımı söyle o da benim selamımı söylesin Talebe anlamıyor ama aynen bu sözü getirip İmam-ı Şafi'ye söylüyor İmam-ı Şafi bu sözü duyunca demek ki yol gözüktü diyor Seyyide Nefise'nin selamı gideceğim yere ulaştırılacaktır. Çok geçmeden de zaten rahimi Rahman'a kavuşuyor. Aralarındaki muhabbet böyledir. Onun da bedel ödediğini, onun da Ehli Beyt'e muhabbet için nasıl sıkıntılar çektiğini görüyoruz. Gelin Ahmet bin Hanbel'e farklı mıdır? Hayır. Hicri 164 onun doğumu, miladi 780, Hicri 241, miladi 855 taht. Tarihleri veriyorum ki o zaman dilimini kıyas edin. Bağdat'ta yaşıyor Bağdat'ta vefat ediyor. İmam Ahmet bin Hanbel'in yaşadığı dönemde siyasi bir tartışma var. Kur'an mahluk mu değil mi tartışması devletin resmi anlamda alimlere dayattığı bir şeydir. Ve bunun bedelini çok ağır bir biçimde İmam Ahmet bin Hanbel ödemiştir. İmam Malik mi dedim biraz önce İmam Ahmet bin Hanbel. Kur'an'ın mahluk olma meselesinde onun bir tutumu var. Aynı tutum ehli beyte muhabbette de var. Talebeleri rivayet ediyorlar. Oturmuş şöyle mecliste talebelerine ders okutuyor. Çocuklar da avluda oynuyorlar. Çocuklar geçtikçe İmam Ahmet bin Hanber şöyle bir oturuşunu düzeltiyor. Kendine çeki düzen veriyor. Bir daha çocuklar geçince aynısını yapıyor. Talebelerin dikkatini çekiyor. Ne olduklarını soruyorlar. İmam Ahmet bin Hanbel diyor ki o çocukların içerisinde Ehli Beyt'in çocukları var. Seyitlere hürmeten ben onu yapıyorum diyor. İbni Hacer ki o büyük bir alimdir. Gerçekten gerek Buhari'nin şerhi konusunda gerek sahabi hayatı konusunda bize inanılmaz güzel eserler bırakmıştır. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Ahmet bin Hanbel'in halini bize söylüyor. Diyor ki. Ne zaman ehli beyt mensuplarından biri onun meclisine girse anında ayağı kalkardı. Yolda onlarla beraber yürüdüğü zaman asla ehli beytin önüne geçmezdi. Onları öne geçirir onların arkasında yürürdü. Bir yere vardıkları zaman ehli beyt mensupları meclisin baş köşelerine oturmayana kadar İmam Ahmet bin Hanbel oturmazdı. Bu nedir? Bu muhabbet değil de nedir Allah aşkına? Ve bu muhabbeti zorlu zamanlarda yapıyor. Şimdi seyitlerin elini öpmek insana kazanç sağlıyor. Şu anki dünyadan bahsetmiyoruz. O günün dünyasından bahsediyoruz. Ehli beyte muhabbetin bedel ödettiği zaman dilimlerinden bahsediyoruz. Ve bizim imamlarımız işte dört imamdan örnekler verdim size. Bunu en üst düzeyde yaptılar. Örnek olarak da bize bu işi miras bırakıp gittiler. Allah onlardan razı olsun. Şimdi bize düşen ehli sünnet dünyasına düşen bu imamlarımızın yolundan yürümektir. Ehli beyte muhabbeti dinin esası gibi algılayıp gereğini yerine getirmektir. İnanın dostlar ümmet bunu yapıyor. Az ya da çok yapıyor. Ben tam olarak yaptığını söylemiyorum ama bakın Muharrem ayındayız. Şarktan Garba, Şimalden cenuba, her tarafta Hazreti Hüseyin konuşulmuyor mu? Konuşuluyor elhamdülillah. Ümmet Ehli Beyt'e karşı muhabbeti var. Sahabeye karşı muhabbeti var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı muhabbeti var. Yeterli olmasa bile muhabbetin ortada olduğu muhakkaktır. Hiç kimse kalkıp da bu meseleyi siyasi bir mesele olarak kendine malzeme yapmaya kalkışmasın. Böyle bir şeyden onlara da bir prim çıkmaz ümmet de Allah'ın izniyle bu alandan tefrikaya malzeme olabilecek hiçbir şey vermez Emeviler dönemi Abbasiler dönemi böyle Selçuklular ve Osmanlılar döneminde de bu işin halk nazarında böyle olduğunu biliyoruz şahitleri bizim toplumumuzun insanlarıdır bu toplumun insanlarının ehli beyti olan muhabbeti ortadadır ancak Osmanlılar dönemine gelince Ehli Beyt'e muhabbetin bir devlet düşüncesi olduğunu görüyoruz. Bu da bir övünç kaynağı olarak eğer imkan varsa ona onu çok görmeyin bize. Biz bu toprakların insanıyız. Kendi insanımızın bu manada hassasiyet göstermesi de bizim için bir iftihar vesilesidir. Osmanlı Abbasilerden bir müessese devralıyor. Nakibul Eşraf diye Abbasiler döneminde ismi başka Nakibul Nükaba ama Osmanlılar dönemine gelince isim değişiyor. Nakibul Eşraf oluyor. Ne demek Nakibul Eşref? Şereflilerin vekilleri. Kasıt kimdir? Seyyitlerdir, şeriflerdir. Yani Hasan'ın çocuklarıdır onlara şerif diyoruz biliyorsunuz. Hüseyin'in çocuklarıdır onlara da biz seyit diyoruz. Ne yapıyor Osmanlı? tek tek bunları kaydediyor bu manada şecereleri ortaya çıkarıyor gerçekten nispetlerin sahih olup olmadıklarını araştırıyor sahih olanları bir devlet kaydı ile divana geçiriyor ve bunu yaparken de bunun aslında bir amacı var ehli Beyt mensuplarının zekat ve sadakaya muhtaç olmamalarına devlet garantisiyle tedbir alıyor çünkü ehli mensuplarının zekat ve sadaka almaları nedir? Haramdır. Neden peki? Hiç düşündünüz mü neden? Zekat, sadaka Kur'an'da anlatılır 8 sınıfa verir. Rabbimiz onları da saysaydı ne olurdu? Onların içerisinden fakir, fukara, miskin varsa eğer zekat ehli beyt mensuplarına verilmez mi? Verilmiyor. Sebebi ne? Sebebine geleceğim verilmiyor dedim bir örnek vereceğim. Hazreti Hasan efendimiz ne kadar onu sever biliyorsunuz canından bir parçadır o. Daha 5-6 yaşlarında bir çocuk bir gün dedesinin yanında oynarken yatağın altında bir hurma görür ve ağzına atar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedesine karşı dedesinin ona karşı şefkatini biliyorsunuz. O torununun ağzını açar ve ağzının içinden hurmayı çıkarır. Aman Hasan der. Bizim evimize zekat hurmaları geliyor bu zekat olabilir. Çocuğun ağlamasına rağmen çocuğun bu konudaki haline rağmen Efendimizin tavrı budur. Neden peki zekat ve sadaka ehli beyt'e neden haramdır? İşin manevi bir boyutu var. Nedir o? Zekat aslında malın kiridir manevi olarak. Allah malın kirini o temiz nesle yedirmek istemiyor budur malın kirini o temiz nesle yedirmeyecek Müslümanlar bu konuda o kadar hassas olacaklar ki ehli beytin mensuplarını zekata ve sadakaya muhtaç bir duruma düşürmeyecekler Bu da peygamber aleyhissalatü vesselama karşı muhabbetlerinin bir işareti olacak Yüzyıllar boyunca bu böyle olmuştur biliyor musunuz? Nakibul Eşraf Mesjesi Osmanlı'da bunun için kurulmuştur. Kaydedilmiştir tek tek seyitler, devletten onlara pay ayrılmıştır, hediye olarak gönderilmiştir. Asla onlar zekatın ve sadakanın muhatabı muhtacı olmamışlardır. Osmanlı'daki uygulamalarda böyle. Şimdi dostlar, söylediklerimin hepsini duydunuz. Bazılarını söyledim bazılarını söyleyemedim asıl söyleyeceğimi şimdi söyleyeceğim çok uzatmayacağım korkmayın bugün İslam dünyasında ehli beyte muhabbetin iki damarı var buraya dikkat edin çok mühim bir meseleye dikkatlerinizi çekeceğim çünkü mesele sadece ehli beyt meselesi de değildir. Niçin bu kardeşinizin özellikle bu sene ehli beyt ehli beyt diye vurgu yaptığına siz ilerleyen derslerde daha iyi vakıf olacaksınız. Mesela sadece bir aileye muhabbet meselesi değil çok farklı şeyleri var. Ehli beyte muhabbetin algısında da iki farklı damar var ve bu iki farklı damar ehli beyt üzerinden İslam'ın diğer tüm meselelerini Kur'an'ı, sünneti, hadisi, kelamı, akaidi algılama ve anlama noktasında da buranın üzerinden bir anlayış almışlardır. Bu iki damarın Ehli Beyt'e sevgisinin tezahürü şöyledir. Damarlardan birisi Ehli sevgisini muhabbet ve adavet üzerine kurmuştur. İkincisi... Ehli beyt sevgisini muhabbet ve sükunet üzere kurmuştur. Ne demek bunlar bunları söyleyeceğiz. Ehli beytin sevgisini muhabbet ve adavet üzere kuranlar diyorlar ki Hazreti Ali'nin mücadelesinin başladığı günden Hazreti Hüseyin'e ve ondan sonrası bütün dönemlerde Hazreti Ali'ye hilafeti vermeyenlere biz Ali'ye olan muhabbetimizden dolayı düşmanız. Hazreti Ali ile Cemel'de karşı karşıya gelenlere Ali'nin karşısına Cemel'de geçtikleri için düşmanız. Sıffın'da Ali'nin karşısına geçtikleri için düşmanız. Mehveran'da Ali'nin karşısına geçtikleri için düşmanız. Kerbela'da Hüseyin'in karşısına geçtikleri için düşmanız. Her kim... Ali'nin karşısında ne maksatlı olursa olsun bir şekilde tarih sahnesinde ortaya çıkmışsa biz onların düşmanıyız. Onları asla kabul etmeyiz. Onları sevmeyiz. Onların rivayet ettikleri hadisleri de kabul etmeyiz. Bu anlayışın sahipleri kim biliyorsunuz değil mi? Bu bir. Gelelim diğer tarafa ki biz hepimiz o ailedeniz. O ailenin. Ehli beyte muhabbeti muhabbet ve sükunet üzeredir. Ne demek bu? Diyor ki o aile biz ehli beyti çok seviyoruz örneklerini söyledim. Canımızdan aziz biliyoruz. Ve Hazret Ali'nin her durumda haklı olduğunu da biliyoruz. Her durumda bizim safımız ve tarafımız da Hazreti Ali'nin ve evlatlarının yanıdır biz her daim Hazreti Ali'nin yanındaydık yanında kalmaya da devam edeceğiz sonra Hasan'ın yanındaydık sonra Hüseyin'in yanına geçtik sonra Muhammed Bakır'ın yanındaydık sonra İmam Zeynel yanındaydık sonra onun yanındaydık sonra bunun yanındaydık ama her daim Ehli Beyt'in yanındaydık ancak Hazreti Ali ile karşı karşıya gelenler eğer sahabi iseler biz onların rütbelerinden dolayı onlara hiçbir şey söylemeyiz. Çok mühim bir şeydir bu aslında rütbeleri nedir sahabiliktir neden onlar Allah Resulünü görmüşler. Dinin intikal ve muhafazası için nasıl ehli seçilmişse sahabe nesli de bu manada kilit bir nesildir. Sahih İslam'ın diğer nesillere aktarma konusunda Allah o nesli seçmiştir ve o nesil rivayet konusunda tamamı adildir. Hiçbir tanesi rivayet konusunda Allah Resulüne kasti anlamda yalan söylemezler. Hal böyle olunca sahabenin yaptığı o işleri biz sessizlik ile karşılarız ancak sessizlik ile karşılarken sessiz bir tepkimiz var İçimizde adı muavi olan var mı yok adı yezit olan var mı yok çocuğuna yezit ismini koyabilecek baba yiğit var mı içimizde yok ama ben bir gün size şöyle bir ders yapacağım biliyor musunuz? Onlara haksızlık olmasın diye. Asr-ı Saadet'in diyeceğim. Beni itham etmelerine rağmen böyle bir başlık altında size Asr-ı Saadet'te adı yezit olan sahabileri anlatacağım. Kaç tane biliyor musunuz? Bir tahminde bulunun. 132 tane. Adı yezit ama sonraki Yezid'in yüzünden o sahabi yezitleri bile biz unutmuşuz. Neden unutmuşuz? Tepkimiz var. Sükunetle bir tavrımız var aslında. Aynı şey Muaviye için de geçerli. Muaviye sahabidir. Biz onu da diğer sahabi efendilerimizden o sahabilikten dolayı ayırmayız. Bütün sahabiler bizim nazarımızda radıyallahu anhum ecmaindir. Kim ne derse desin. Allah onlardan razı olsun duasını Efendimiz'i dünya gözüyle az ya da çok bir şekilde gören gözle de görmesi önemli değil. Bir şekilde karşı karşıya gelen ki ama sahabiler vardı çünkü bir şekilde gelen bizim nazarımızda sahabidir. Yaptıkları hata ne olursa olsun biz onlara hazret deriz. Biz onlara radıyallahu anhum ecmain deriz. Ama aynı tepkiyi biz muavi içinde yapmışız. Asr-ı Saadet'te 46 tane muaviye var tanıyor muydunuz onları yok ümmet sessiz bir tepki koyuyor Madem Ali'nin karşısındaydınız sahabiliğinizden dolayı biz size bir şey demiyoruz Sizi oraya Allah'a havale ediyoruz ama burada o konumunuzdan dolayı size herhangi bir kötü sözü ağzımızı almıyoruz Bu tavır sükûnet tavrıdır İnanın dostlar ben de bu haldeyim siz de o haldesinizdir. Bazen bazı şeyleri okuyoruz. Benim dünkü geçen derski halimi gördünüz. Çok rahat mı bu meseleleri anlatmak? Sahabiden bahsediyoruz. Ali'nin karşısındaki tavırlarından bahsediyoruz. Dile getirip konuşmak çok kolay. Ama değil mi ki sahabi? Onlar sahabi oldu diye dişinizi sıkabiliyorsanız. Dudağınızı ısırabiliyorsanız dizinize vurabiliyorsunuz başınızı taşa vuruyorsunuz ve konuşmuyorsunuz ya o işte size kazandırıyor onların o kazandığı rahmetten sizi istifade ettiriyor. Yoksa konuşmak en kolayı ama biz görenden dolayı değil görülenden dolayı her görenin ayağının tozunu başımızın üstüne koyarız görenden dolayı değil bizim görenle işimiz yok o Allah'la onun arasında ama değil mi ki gördü o efendimizi bizim için bitmiştir ne yaparsa yapsın ne yaparsa hangi günahı işlerse işlesin ne ederse etsin o sahabidir radıyallahu anhum ecmain sınıfından biridir anlatacağım size bir dahaki ders şimdi girip dağıtmayayım konuyu Zina eden var mı sahabi içerisinde? Var. İçki içen var mı? Var. Efendimizin hanımına iftira eden var mı? İftira edip de iftira haddi uygulanan var mı? Var. İhanet eden var mı? Var. Savaşı terk eden var mı? Var. Var var var. Radiyallahu ecmain. Allah diyor senin ne haddine başka şey söylemek. Çünkü onlara Allah bu dinin diğer nesillere aktarımı konusunda bir rol biçmiş o rolün gereği bize düşen onlara karşı hürmetle davranmak onların yaptıkları yanlışları ve hataları yargılamayla değil sükunet ile karşılamak İşte biz hepimiz inşallah o ailenin mensubuyuz o ailemizin tutumu da budur ehli beyte muhabbet ama onun karşısındakilere karşı da sükunet. Ehli beyte muhabbet Ali'ye ve evlatlarına karşı olan muhabbetimiz asla sahabiye düşmanlığa dönüşmez. Ve dönüştürmeyiz biz bunu. Severiz canımızı veririz hem de onlar için. Ama yine onları yetiştiren ve onları bize emanet eden Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hatırına onların gördüklerinin hatırına onların yanlışlarını Allah'a havale ederiz söz budur tavır budur Allah bizi bundan ayırmasın inşallah o halde bir dahaki dersin konusunu şimdi vereyim size biraz siz de zihnen o derse hazırlanın ehli beyti sevmede ölçü başlığında ben bugün söylediklerimi biraz detaylandıracağım o derste örnekleriyle söyleyeceğim Sahabeye bu ayrıcalığın verilmesinin sebebini de o örnekler üzerinden anlayacağız. O örneklendirmeler aslında ashabın değer ve kıymetinin Allah katında da onun Resulü katında da nerede durduğunu anlayabilmemizin bir örneği olacak. Bize Rabbim hepimizi nasiplenenlerden eylesin inşallah. Subhaneke Allahu ve bihamdik eşhedü en la Ilaha illa ent estağfuruke ve etubu ileyk